Bu Kur'an-ı Kerim'i sesli bir şekilde okumakla ilgili bir kişi tabii başkaları da duysun diye olabilir. Veya kendi kulağına hoş geldiği için yüksek sesle Kur'an-ı Kerim okuduğu taktirde evet. çevresinde kendi işleriyle meşgul olan insanlar olabilir. Evet. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'i dinlemek zorundalar mı? Yani Kur'an-ı Kerim'deki Kur'an okunurken on, susun ve onu dinleyin emrine ters mi hareket etmiş olurlar? Yani ayet-i kerime bunu ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman susun ve en iyi şekilde can kulağıyla onu dinleyin. Kulağınızı tam verin. Hı hı. Ayet-i kerime budur. Dolayısıyla okunan Kur'an'ı dinlemek farzdır. E, fakat herkese mi farz? Bir kısım insanların dinlemesiyle diğerlerinden düşer. Hı hı. E, dediğinize göre bu şekilde olursa yani bir kişi iş ortamında Efendim e, yüksek sesle Kur'an okuyor, e, güzel bu hatalı bir şey değil. E, ama öbür e, iş arkadaşları bunlar rahatsız olabiliyor mu? Yani dikkat dağılabilir. O an kral anı değil, yani Kur'an okuma anı değil. Hı. İş anı. Özür dilerim hocam. Hani dediniz ya bundan rahatsız oluyor. Yani şu soruda gelebilir ya Kur'anı kendini Kur rahatsız, rahatsız olur mu? E, elbette ki. Ama kişinin öyle bir işi vardır ki dikkat evet. gerektiriyor. E, şimdi bir tarafta kulağa Kur'an da. Kur'an'da insanı cezbediyor. Mutlaka dinlemesi Hı -hı. lazım. Onu dinlemeden işine kendisini verse ama öbür tarafta da Kur'an gibi muazzam bir kitap. Nasıl onu dinlemeden işine kendisini versin? Bu şekildeki bir rahatsızlık. Kaşa evet. tabii ki Kur'an'dan rahatsız olma imkanı olmaz Hı -hı. bir Müslüman için. Bunu okuyan kişi dinleyenler yani iş arkadaşlarından izin alsın. Yani ben açıktan okuyayım, okuyorum. Siz müsaade eder misiniz böyle bir okuyayım? Siz e, rahatsız olmasanız okuyayım diye izin al. dinlemek ister misiniz? Dinlemek diye. ister misiniz? Ha her hepsi de arkadaşların hepsi de evet e, sen oku biz e, hem iş yapalım hem de dinleyelim diyorsa orada okuyanlardan bir kısmının bir kişinin bile dinlemesi yeterlidir. Diğerleri işleriyle meşgul olsalar bile hmm. e, yeterli olur. Yani bu evet. kifayi bir faz mı? bir fazdır. Evet bir kişi yaparsa diğerlerinin üzerinden diğerlerinin üzerinden düşer çünkü herkesin o anda dinleme imkanı olmayabilir hatta bunu bazen uygun değil ama uygulama yapılan ortamlarda oluyor mesela camilerde köy yerlerinde veya işte mezarlıkta mesela mezarlığa gidiyorsunuz hı hı. orada kasetten banttan yayın yapılıyor ve Kur'an-ı Kerim sürekli okunuyor. 24 saat mi bilemiyorum ama yani Ankara Karşıyaka Mezarlığında mesela. Orada herkes bir şeylerle meşgul. Yani mezarlığa niye gelmiştir? ile bir cenaze defni için. Ama orada canlı olarak okunuyor. Dolayısıyla bazılarının dinlemesiyle yeterli olur. Yeter ki bir de o insanlar uygun ortamda olsunlar. Yani bu mezarlıkta belki gider ama bir köy yerinde, affedersiniz insan ihtiyacı da vardır. İşte tuvalete gitmiştir veya banyo yapıyordur veya bir şeydir vesaire. Yani o sesin dışarı verilmesi, camiden olabilir bu veya başka bir e, cihazda aletle herkese dinletilmesi. Bu, bu uygun değil. Yani. Böyle bir şey yapılması hoş değil. E, dinlemek isteyen kişi zaten onu arayıp buluyor ve dinliyor. Yani onu siz e, meydana bütün e, şeye yayıp da herkesin dinlemesini istemeniz, bu samimi bir davranış değil, uygun bir davranış değil. Aynı şeyi diğer şeyler içinde söyleyebiliriz. Mesela kişi bir müzik seviyor, radyosunu açmış arabanın son sesle herkesi dinletiyor, dinletmek istiyor. Neden? Benim arabamda bu çalıyor veya beni dikkate alsınlar veya beni görsünler diye. Bu çok seviyesiz ve sıradan bir iş. Gürültü kirliliğidir. Evet. E, kişiler kendileri ibadet yapacaklarsa bırakalım kendileri hür iradeleriyle bu işi tercih etsinler. Evet. evet.